Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz, hocam, selamünaleyküm. İzniniz olursa bir sorum var efendim. Sevgilimden ayrıldım efendim. Allah'ın bana verdiği aşkı, dünyevi bir insana vermek günah mıdır ve aşkı nasıl kendimde tecelli edebilirim? Evet. Aşkı doğru, doğru anlamak gerekir. Allah insana öyle bir gönül vermiş ki, hem Allah'ı sever, hem Allah için sever, hem Allah'ın sevdiğini sever, bu ayrıydı. Bir de gönüle gelen başka sevgileri vardır. Hepsinin gönülle bağlantısı vardır. Allah'ı kul ruhuyla sever. Allah'ın kendisine nefettiği ruhla sever insan. O Rab'bine âşıktır. Onun sevgisi, aşkı başka yere gitmez. Ama o sevgiyi biz gönülde tadarız. Gönüle akıyor. Bununla beraber bir de nefsimizle severiz. Kardeşimizin söylediği gibi Evet, eşimizi, sevdiğimizi gönlümüzle severiz, nefsimizle severiz, Allah'ın bize verdiği evlatları rahmetimizle severiz. Her birinin sevgisinin kaynağı başkadır, yeri başkadır. Birini ötekine feda etmiyor, kurban etmiyorsun. İnsan sevdiği kadarıyla büyüktür, sevmelidir. Allah'ı sevmelidir, Allah için sevmelidir. Bütün kulları, mahlukatı sevmelidir, eşini sevmelidir, çocuğunu sevmelidir. Sevince gönlü genişler. O sevgiyle genişliyor. Kul sevdiği kadarıyla büyüktür. Büyür. Gönlü büyüdüğü için, genişlediği için büyük olmuştur. Yoksa sadece Allah'ı seveceğiz. Olmaz. Bir de Allah için sevmen lazım. Allah'ın verdiği nimetleri de sevmen lazım. Eş, çocuklar, onlar ayrı bir nimet. İnsan, insan insan için başka bir nimet. Cennete vesile olacak bir nimettir. Mesele o sevginin dengesini kurmaktır. Dengeyi kurabilmektir. Gönülde. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Ama müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Mümin Allah'a aşık. Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Onun yeri ayrıdır, apayrıdır. Evet, onun için diğer sevgiler ona mani olmaz. Onların sevgisini ona vermiş olmuyor. Yerine koymuş oluyor. Sevmesi gerektiği kadar sever, o dengeyi kurar. Bununla beraber, Allah'ın sevgisi her şeyin önünde ve üzerindedir. Gerektiğinde her şeyi, bütün sevgileri ona kurban edebilecek vasıftadır. Cani de buna dahildir. Her şeyi evet, Allah'a, Allah'ın sevgisine kurban edebilecek vasıftadır mümin. Allah mümini böyle anlattı. Yoksa sevmeyeyim, bir başkasını sevdiğimde Allah'ın sevgisini ona vermişim gibi e, yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce yanlıştır. O zaman sevmeyelim. Sevmezsen hayatı yaşayamazsın. Dünyayı da sevmen gerekir. Dünyadakilerini sevmen gerekir. Sevdiğini de sevmen gerekir. Eşini, çocuğunu, insanı, varlığı sevmen gerekir. Dünyayı severken mutlaka Allah ile o bağı kurmamız gerekir ki o sevgi Allah'a gitsin. Onu seviyorsun. Bununla beraber o sevgi Allah'a gidiyor. Nasıl? Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada Allah'a kul cool olma, Allah'ın sevgisini kazanma imkanın vardır. Allah için bir fedakarlık yapıp sevgini ispatlama imkanın vardır. Dünyayı bunun için sevmen gerekir. Ahirette böyle bir imkan yoktur. Bak dünyanın ahiretten farkı Dünyada Allah'ın sevgisini kazanma, Allah için bir fedakarlık yapma imkanımız var. Bunun için dünyayı apayrı sevmen gerekir. Ahiretten ayrı, ahiret nimet yeri. Burası da kazanma yeri ise kazanma imkanı olduğu için sevmemiz gerekir. Bu sevgi bütünüyle Allah'a gider. Elbette ki eğer Allah yolunda, Allah'ı sevme yolunda onu kullanıyorsak, gerekeni yapabiliyorsak Allah'a gider. Yoksa ben dünyayı sevmiyorum. Sen dünyayı sevmiyorsan sen Allah'ı da sevmiyorsun. Sen ahireti de sevmiyorsun. Sen kulluğu kabul etmiyorsun. İmtihanı kabul etmiyorsun. Dolayısıyla aslında kazanmaktan kaçıyorsun. Yok ben Allah'a kavuşmak istiyorum. Allah'a burada kavuşman gerekir. Orada kavuşamazsın. Hiçbir fedakarlık yapmayayım. Ben Allah'a kavuşayım. Böyle bir şey yok. Seviyorsan Sevgi ispat ister. Evet. Onun için Allah'ın sevgisi, sevgisinin kaynağı Allah'ın kendisine nefret yürühtür. Ötekileri farklıdır. Evet. Bedene aittir. Nefse aittir. Allah'ın isimlerinin tecellisine aittir. Ama imarımız, Allah'ı her şeyden çok sevdiğimiz için evet, o bakıyı kurup hepsini oraya yönlendirmek gerekir. Bu durumda kul dünyayı severken de ahireti sevmiş olur, Rabbini sevmiş olur. Rabbi için bir şeyi yapma imkanına kavuştuğu için, imkanı olduğu için sevmiş olur. Eşini de severken bu böyledir. Gönle, gönülleri birbirlerinin yanında sukun, huzur bulsun diye, mutlu olsun diye. Bu durumda sen onu mutlu edince o da Allah'a gidiyor. Allah'ın muradı gerçekleşmiş oluyor. Senin için ya Rabbi. Demiş oluyorsun. Sen de onunla huzur buluyorsun. Aslında huzur bulurken kim neyle muhatap olursa olsun mutlaka onun sahibinin Allah olduğunu unutmamak gerekir. Nasıl bir muamele olursa olsun bu böyledir. Biri bizi sevdiğinde Allah için sevdiğinde o sevginin Allah'tan olduğunu, Allah o gönülden bizi sevdiğini bilmemiz gerekir. Biz de birini Allah için sevdiğimizde, evet, bilelim ki Allah bizim gönlümüzden onu seviyor. Ben seviyorum, doğrudur. Ama Allah benden seviyor. O beni seviyor, aslında Allah ondan, onun gönlünden beni seviyor deyip, Allah ile muhatap olmamız gerekir. Bunu böyle anlamayınca, Allah'ın sevgisini anlamış olmuyoruz. Ve bu her anda, her şeyde eşya için bile bu geçerlidir. Bütün varlık için bu geçerlidir. Evet. Efendim İstanbul'dan seviye yılmaz Allah rahmetli selamı hepinizin üzerine olsun. Hocamı çok çok seviyorum. Doğumlu efendi sorusu var. Abdest alınca daha sonra genizimden, boğazımdan balgam geliyor. Bu benim abdestimi bozmuş olur mu? Evet. Genizden, boğazdan Evet, balgım gelmesi herhangi bir şekilde abdesti bozmaz. Bütün alimlerimize göre bu böyledir. Onun için şeytan sadece göçese veriyor. Bu göçeseye taviz vermiyoruz. Abdesti bozmuş olmuyor. Eğer biri, diyelim ki o arada bir kusma şeyi olur. Bunun için ne demiştir? Ağız dolusu kusma demek. Yani o kusmanın onu ağzını doldurması gerekir. Yoksa bozmuş olmaz. Yani biraz demiştir. Şey gelince bozmuş olmuyor. Balgam hiç bozmuyor. O zaten başka bir şeydir. Onu zaten mideyle alakalı bir şey. Balgam hiçbir şekilde bozmaz. Kardeşimiz evet, rahat olsun ulaşıla. Evet. Hem devamlı ikinci sorum. Başka bir kanalda bir hocadan duydum. ibadetlerin devamlı olsun diye ve inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik Duasını farz namazından sonra söyleyin diyordu. Bu bir kere mi, üç kere mi oku okunmalı ve önemli mi? Bu Arapça bir dua. Ne diyor? Ya Rabbi Allah'ım beni zikrin üzere, şükrün üzere, ibadetin üzere kıl, dua etmiş olur, duası bu, evet, beni zikrin üzerinde, şükrün üzerinde, ibadetin üzerinde sabit kıl, ibadet üzere kıl diye dua etti kardeşimiz, Arapça dua. Duanın dua olabilmesi için, kulun ne söylediğini bilmesi gerekir önce, yani paranca Arabşa böyle dua etmiş. Ben de bunu böyle dua edeyim. Bu doğru bilir. Öyle değil. Gönlünün bunu istemesi gerekir. Ama ne söylediğini bilmiyorsun. Ne söylediğini bilmek istiyorsan söyledim. Bu durumda ne demen lazım? Ya Rabbi beni zikrin üzere kıl. Beni daimi zikir halinde kıl. Beni şükür üzere kıl. Beni şükreden bir kul yap ya Rabbi. Sana şükredenlerden bir kul olayım. Beni ibadetin üzere kıl. Sana abdolmak için beni ibadet üzere kıl deyip dua etmek gerekir. Bunu söylerken gönlümüzün biraz titremesi gerekir. Rahmet deliyasını dalgalandırmamız gerekir. Ama yaptığımız duayı ne söylediğimizi bilmiyorsa o dua olmuyor. Dolayısıyla kardeşimiz Arapça değil, bunu böyle söylemelidir. Gerekli midir, gereksiz midir? Dua önce gönülden yapılır. Bunu istemek gerekir. Ben seni zikretmek istiyorum ya Rabbi. Sana şükretmek istiyorum ya Rabbi. Sana ibadet yapmak istiyorum ya Rabbi. Bana yardım et deyip bir de çabasını gayretini sarf edip o fiilini ortaya koyması gerekir. Yoksa duayı okuy bu böyle olacak. Böyle bir dua yoktur. Böyle bir dua olmaz. Evet. Gönlü isteyecek, diliyle söyleyecek ve fiiliyle de gerekeni yapmaya çalışacak ki olsun. Bununla beraber bunun bir kaynakı vardır. Kaynağına Ulaşıp onu öyle almak gerekir. Nedir? Zikrin, şükrün, ibadetin, hamdın, tesbihin, tekbirin, tevhidin kaynağı nedir? İmandır. Allah'a olan marifetimizi artırmaya çalışmamız gerekir. Rabbimizi isimlerinden tanımaya, anlamaya çalışmamız gerekir ki muhabbetimiz olsun, imanımız artsın. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederken Rabbim bunu bana söylüyor hiçbir ayeti bilmeyebilir ama Fatiha'yı biliyor. Bu durumda evet. Fatiha'nın ayetleri üzerinde tek tek böyle tefekkür edip Rabbim bunu bana söylüyor deyip anlamaya çalıştığımızda bir de bakarız ki Allah'a olan muhabbetimiz artmış. imanımız artmış. Allah'ın vadi var. Evet. Müminlere Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar, İmanları ziyadeleşir. O aşk, o muhabbet artar. Aşk, muhabbet artınca evet, ibadetimizi, zikrimizi, şükrümüzü, ibadetimizi aşkla, muhabbetle yaparız. İstesek de bırakamıyoruz. Evet, yapmamız gereken şey, marifetimizi artırıp, imanımızı, muhabbetimizi artırmaktır. İnşallah kardeşlerimiz öyle yapar. Evet. Efendimiz devamlı demiş, Ailevi huzursuzluklardan dolayı gücüm, moralim sıfıra düşüyor. Gücüm, kuvvetim kalmıyor. Namazlarımda aksaklık oluyor. Hocamın birliklerine de başlamak istiyorum. Halim iken bu halde nerede başlayabilirim? Bu halde derse başlayabilir miyim? Bir de namaz, bir de ne zaman namaz kılmıyorsam o zaman zikirlerimi, ayetel kursu gibi istiğfarları getirebilir miyim? Elbette ki bütün ayetleri de okuyabilir, istiğfarları da söyleyebilir, söylemelidir zaten. Ama namazın yeri başkadır. Namaz müminin miracıdır, Allah'ın emridir. Namaz bizi her türlü aşırılıktan alıkoyup bizi sırat i müstakime koyar. Allah yolunda evet, yürümeye, koşmaya sebep olur, vesile olur. Allah'ın huzurunda durmak, bamaşka bir şey bu. Evet kardeşimiz aynı zamanda evet, o yola girip zikri dersi yapıp yola girmelidir. Bunun için şeytana asla taviz vermemelidir. Bir girelim yola bir başlayalım devamı gelecek inşallah. Bize düşen sıkıntıları görmezden gelmektir, bir imtihan olarak görmektir. İlk yapmamız gereken şey Ya Rabbi seni seviyorum. Beni nasıl bir imtihana tabi tutarsan tut, ben seni seviyorum. Biliyorum ki o benim için hayırdır. Allah imtihana tabi tutarken, elbette ki yakınlarımızla imtihana tabi tutar. Ailemizle tutar, çocuklarımızla, anamızla, babamızla imtihanat tabi tutar. Kardeşimizle, arkadaşımızla, komşumuzla imtihana tabi tutar. Bu durumda hayatı, aynı zamanda nereden gelirse, kimden gelirse gelsin, onu bir imtihan olarak görüp bize düşen güzel yapmaktır. Doğru yapmaktır. Allah'a göre güzel yaptığımızda kazanıyoruz. Bunun sıkıntıların bize Allah'a kullukta mani olmaması gerekir. Bu tavizi vermememiz gerekir. Tam tersine ibadetimizi artırmamız gerekir. O arada, o sıkıntı esasında Karanlığa gömülüyoruz. Aydınlığa çıkabilmesi için, bilmemiz için bize ibadet gerekir. Zikir gerekir. Tefekkür gerekir. Şükür gerekir. Allah ile sohbet etmemiz gerekir. Dua etmemiz gerekir. Duamızı, ibadetimizi evet, artırmamız gerekirken, eğer bir de böyle düşüp yapamıyorsak, tam Şeytana buyur dedik. İçeri davet etmiş olduk. Bu tavizi asla vermeyelim. Evet. Efendim biz denemiz. Selamünaleyküm hocam. Sizi Allah rızası için çok seviyorum. Sizinle sizinle sayenizde Rabbimi nasıl seveceğimi öğreniyorum. Sevmeyi çok seviyorum. Allah'ımı çok seviyorum. Allah'ımı sevenleri çok seviyorum. Başka hiçbir bilgim yok. Sevmek, sevmek, sevmek. Allah'ımı tanımayı, Allah'ımı tanıtmaya çalıştığınız için ne kadar minnettar olsak azdır hocam. Allah razı olsun. Hal ile anlatmak mutlaka dil ile anlatmaktan daha etkilidir. Mesele ailemizin, çocuklarımızın, yakınlarımızın, muhatap olduklarımızın bizi Allah'ı seven biri olarak görmeleridir. Allah'ın hesabını yapan, Rabbini, Rabbinin emrini ciddiye alan biri olarak görmeleridir. En güzel anlatma haliyle bu şekilde olur. İnşallah kardeşimiz haliyle Allah'ı sevdiğini ortaya koyar, gösterir. Görenler bunu anlar ki, demek ki insan böyle de olabiliyormuş. Allah'ı böyle sevebiliyormuş. Bir şey bilmeye gerek yok. Resulullah Efendimiz <gülüyor> buyurdu, Ali vesselam, Salam, insanlar iki kısımdır. Biri cahiller, biri müminler. Biri cahil, biri alim demedi. Cihareten karşılığı oysaki ilim olması gerekirdi cahilin karşılığı alim olması gerekirken alim demedi, mümin dedi, Allah'ı seven dedi. Allah'ı seven alimdir yani. Rabbini biliyor, Rabbini tanıyor, Rabbini seviyor. Onun başka bir şey bilmesine gerek yok. Ama Allah'ı bilmiyor. Her türlü bilgiye sahiptir. Üç beş tane de üniversite okumuş olsun, Allah'ın kitabını da ezbere bilmiş olsun. Ama Allah'ı bilmedi, tanımadı, marifetine göre Allah'ı sevmediyse Allah onlar için ne dedi? Kitap yüklü merkep. Adim demedi. Kitap yüklü merkep. Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar dedi. Muhabbet, haşyet, edep birdir. Biri Allah'ı seviyorsa Aynı şekilde harşeti vardır, edebi vardır Rabbine karşı. O alimdir. Kardeşimiz bir şey bilmiyorum dedi ya, onun için söyledim. Biri Allah'ı biliyorsa o her şeyi biliyor. O ona yeterdir. Onu bilmek ona yeter. Başka bir şey bilmesine gerek yok. Yok onu bilmiyorsa neyi bilirse bilsin o bir işe yaramaz. Bununla beraber kulun Rabbim beni bilsin, başka hiç kimse beni bilmesin önemli değil. Demelidir. Rabbi kulu biliyor ya, o bilsin yeter. Başkasının bilmesine gerek yok. Kul Rabbini bilince onun da başka bir şey bilmesine gerek yoktur. ihtiyacı da olmaz. O yeterdir. Rabbini biliyor ya, Kul olduğunu biliyor ya, ona kul olması, olması gerektiğini biliyor ya, yolunda yürümesi gerektiğini, onun sevgisini kazanması, rızasını kazanması gerektiğini biliyor ya, hiçbir şey bununla denk olamaz. Hiçbir bilgi bu bilgiye denk olamaz. En büyükünü biliyor. En güzelini biliyor. Kendisi için gerekli olanı olmazsa olmaz olanı biliyor. Bu hem dünyası hem ahireti için yeterlidir. Hem dünyasının cennet olması, ahiretinin cennet olması, gönlünün cennet olması için yetiyor. Evet, hamdolsun. bu Efendim İstanbul'dan Yücel Lale benim kullanmadığım bir tarlam var. Bu tarlama zekat düşer mi? Düşerse her sene mi zekatını vermem gerekiyor? Yoksa Tarlayı satınca mı? Tarlayı kullanmamak gibi bir e, hakkı yoktur. Yani bu sene tarlayı kullanmıyorum, tarla orada kalsın demek gibi bir hakkı yoktur. Bu durumda evet, dünya Allah'ındır. Her ne olursa olsun Allah kuluna onu emaneten teslim etmiştir. Ona ait değildir. Ona emanet edilmiştir. İnsanlar istifade etsin, faydalansın diye. Eğer ekmiyorsa, evet, söylemelidir. Ben bu sene bu tarlayı ekmiyorum, ya da ekemiyorum, ekmek isteyen var mıdır? Artık yarı yarıya mı ekiyor, ya da ona bir pay mı veriyor? Bu şekilde, bunu söylemelidir. Söylemesi sorumlu duruma düşer. Sadece bu, tarla için geçerli değildir. Birinin üç tane evi vardır, ben evimi kiraya vermiyorum, boş kalsın diyemez. diyemezsin onu. Ne yapması gerekir? Evet, diyelim ki kimsede ekmediyse, bu durumda, eğer ekilirse, kazandığı mahsulden zekat vermesi gerekir. Ya da durup durup öyle zekatını ver vermez. Gerekmiyor o. Ekmelidir, kazançtan vermelidir. Kardan vermelidir çünkü. Evet, ektrimelidir. Bir şekilde ekmek yoluna gitmelidir. Yok, kimse ekmek istemediyse öyle kaldıysa bu durumda sorumlu olmaz. Evet. Efendim, Almanya'dan bir izleyicimiz, eşi eziyet gören hanımın sabretmesi doğru mu? Para getiriyor diye eşine kirli küfürler ediyor. Yiyon, içiyon, boşayacağım seni diyor. Bu sözlere sabretmek doğru mu? Evet, bu sözlere sabretmek doğru muydur? Bu bir bakış meselesi. Kendi eşine yiyorsun, içiyorsun tabii ki içecek. Senin işi nedir? Ona bakma sorumluluğunu, yükümlülüğünü Allah sana vermedi mi? Sana vermiş. Yani neyi kime minnet ediyorsun? Bu yanlış. Sabretmesi gerekir mi? Evet, sabretmesi gerekir. Allah öyle buyurdu ayet kelimede eşinizin bir hali hoşunuza gitmeyebilir, şer gibi görünebilir ama o sizin için hayırdır. Bu durumda sabretmek gerekir ama hakikati söylemek gerekir. Rızkı sen vermiyoruz. Eğer beraber olmuşsak aile olmamız gerekir, bir olmamız gerekir. Allah kuruna hakaret edilmesini, küçümsenmesini asla kabul etmez. Allah ayet-i kerime buyurdu ki kendi nefsinizi kanamayın, Kendi nefsinizi yermeyin dedi. Yani ben kötüyüm deme hakkına sahip değilsin. Sen Allah'a aitsin çünkü seni Hazreti insan olasın diye yaratmış. Ben kötü biriyim diyemezsin. Yanlış yaptım diyebilirsin. Buna beraber bir başkasına hiç söyleyemezsin. Eşine hiç hiç söyleyemezsin. İnsanın önce insan olması gerekir. İnsan olmadan hiç kimse Müslüman olmaz. İnsan olmak demek, kendine tanıdığı hakkı karşısındakine tanımak demektir. Kendisine söylenmesini istemediği bir sözü başkasına söylememek demektir kendisine yapılmasını istediği muameleyi, karşısındakine yapmak demektir. Eğer biri eşinin, çocuklarının, ailesinin rızasını kazanamıyorsa, onlar ondan razı değilse, yani, böyle bir durumda o Allah'ın rızasını nasıl isteyebilir? Evet, istisniler kaydayı bozmaz. Karşımızdaki Şükreden bir kul olmayabilir. Bu başka bir şey. Şükretmediği için şükürsüzlüğünden dolayı razı olmayabilir. Ama eğer karşısındaki ona hakaret ediyorsa hangi hakla? Onu sen mi yarattın? Nasıl böyle konuşuyorsun? Yani rızkını sen mi veriyorsun? Evet, söyledim. Önce insan olmak lazım. Elbette ki ne buyurdu Resulullah Efendimiz? En hayırlınız ailesine, aile efradına evet, en hayırlı olandır. Allah katında en hayırlı oluyorsun. Evet, en hayırlı eş, eşi ona bakınca gönlü huzurla, sururla dolandır. Tersi de tersidir. En hayırsızı da eşi ona bakınca sıkılandır, bunalandır. Eşini Sıkıntıya koyup bunaltandır. Her bir de hakaret ediyorsa, küçümsüyorsa. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Siz iyi olun, kötü olanların kötülüğü size dokunmaz. Bu durumda bize düşen iyi olmaktır. Güzel yapmaktır, doğru yapmaktır. Bırak karşımızdaki öyle yapsın. Allah gerekeni yapar. Sabredelim. Allah gerekeni yapar inşallah. Efendim Almanya'daki izleyicimiz, Şii ile Hanifi evlenebilir mi, bir de Alman Müslüman oldu mu, evlenebilir mi, kadın erkek hangisi olursa olsun, doğru mu, yanlış mı? Ayrıca çocuklarıma, baba dua buyursun, babama Almanya'dan çok selam, babama kardeşlerime selam demiş efendim. Allah razı olsun, hem kardeşimize hem Almanay'daki kardeşlerimize selam olsun. Şii ile Sünni evlenebilir mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler mümindir, Müslümandır. İster ismi Şii olsun, Alevi olsun, Hanbeli olsun, Maliki olsun veya Caferi olsun. Her ne olursa olsun o fark etmiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Allah'ı ve Resulünü ona indirileni kabul ediyor, iman ediyorsa o mümindir, O Müslümandır. Onda başka şart aranmaz. Ne mezhebine, ne meşrebine, ne partisine, hiçbir şeyine bakıl baksınsın, başka şart aranmaz. Mü'mindir. Müslüman olarak onu kabul etmek zorundasın. Evlenebilirler mi? Elbette ki. Hepsi birbiriyle evlenebilir. Kadın olsun, erkek olsun, o fark etmiyor. Aynı şekilde kardeşimiz soruyor, bir Alman veya bir Hristiyan, bir Yahudi veya bir müşrik, fark etmiyor o. İman edince, erkek olsun, kadın olsun. Mümin bir kadın veya bir erkek onunla evlenebilir mi? Elbette ki evlenebilir. Çünkü artık Müslümandır, artık müminidir, İman etmiştir. Orada herhangi bir şekilde bir sorun olmaz. Yani müminler birbiriyle evlenmiş olur. Evet. Efendim İstanbul'dan bizdenimiz. Üç buçuk senedir evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Bununla ilgili dua istiyoruz çok büyük tedavilerde gördük, sonuç alamadık. Bununla ilgili ne yapmalıyız? Mutsuz oluyoruz. isyana düşme durumlarına bazen geliyoruz. Nasıl durmamız lazım? Nasıl yapmamız gerekir? Hocamızdan dua istiyoruz. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimize salih evlat, salih evlatlar ihsan etsin. Versin inşallah. Bununla beraber bize düşen her türlü vesileye sarılmaktır. Gerekeni yapmaya çalışmaktır. Aynı zamanda Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah kimine, kullarından kimine erkek çocukları verir, kimine kız çocukları verir, kimine ikisinden verir, kimine hiç vermez. Bu Allah'ın emriymiş, hükmüymüş. Buna beraber verir mi vermez mi biz onu bilemiyoruz. O zaman bize düşen vesileye sarılmaktır. Gerekeni yapmaya çalışmaktır. Verdiyse takdir etmiştir, vermediyse, vermemeyi takdir etmiştir. Bizim ona isyan etmemiz, itiraz etmemiz doğru değildir. Çünkü Allah ne yaparsa yapsın, kulu için hayır olan O'dur. Doğru olan O'dur, güzel olan O'dur. Kul sadece dünya hayatına bakıp hesap yapar, Allah onun ebedi hayatının hesabını yapar. Hazreti insan olmasının hesabını yapar ebediyen kazanmasının hesabını yapar. Onun için çevredekilerin konuşmasını da bakmamak gerekiyor. Onları işitmemek gerekiyor. Birileri böyle konuşursa uyarmak gerekir. Allah dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları <gülüyor> dilediğine ikisinden dilediğine de evet, vermez emir onun, hüküm onun. Öyle burada ayet-i bir de hiçbir dişi yoktur ki Allah'ın emriyle hamile kalmamış olsun. Yani Allah dilemeden kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Her şey Allah'ın emriyle, takdiriyle, dilemesiyle Mümkündür. O için gönlümüzün rahat olması gerekir. Kendimizi zorlamak da doğru değil. Sorun sıkıntı yapmak da doğru değildir. Ama vusilede sarılıp gerekeni yapacağız. Duamızı da yapacağız. Evet. Allah ihsan eder, ikram eder inşallah. Efendim İstanbul'dan Ayla Abla Selamun Aleyküm Hocam Allah Aleyküm sizden Aleyküm. razı olsun sizi severek izliyor ve takip ediyoruz demiş efendim Allah razı olsun Kardeşimize de selamlar olsun Allah'ın selam ve rahmeti bütün kardeşlerimizin kardeşimizin üzerine olsun inşallah Efendim Muş'tan Ahmet Faruk Şahin Selamun Aleyküm Hocam Eshabelerin <gülüyor> Eshabelerin kavgasından bu yana sizin gibi Ümmet-i Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i birleştirmeye çalışan olmuş mu? Ve size en doğru şekilde nasıl yardım edebiliriz? Allah ben de size hidayetçi gönderdim. Üzerinize düşeni yaptınız mı dediğinde Evet ya Rabbi diyenlerden eylesin bizi inşallah demiş. Allah ayeti kerimede buyuruyordu. Sizi hakka davet eden, hakikate davet eden rahmette, güzelliğe, Allah'a davet eden bir cemaat bulunsun buyurdu. Buna beraber her zaman böyle bir cemaat vardır dedi. Her zaman varmış. Bize düşen o cemaatin içinde olmaktır. Onlarla beraber aynı şekilde Allah'a davet etmektir, Hak'a davet etmektir, Allah'ın Resulüne davet etmektir, Kur'an'a davet etmektir, Silah-ı Müstakime davet etmektir, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmaya davet etmektir. İnşallah beraber bunu böyle yapacağız. Bir ve beraber olacağız inşallah. Hepimizin derdi, Rab'bimizin bizden razı olması olmalıdır. Ebedi hayatımızı kazanmak olmalıdır. Allah'a yakın, Allah'a dost, Allah'a halife, Allah'a ayna. Evet. Olmak olmalıdır. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesi olmalıdır. Bu dünyaya bunun için gelmişiz. Başka bir şey yok. Gerisi hepsi araç. İnşallah araçları Doğru kullanırız. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir. Evet. Hazreti insan olur. Hem gönlümüz cennet olur. Hem dünyamız cennet olur. Hem ahiretimiz cennet olur inşallah. Kardeşimize selam olsun. Efendim Diyarbakır'dan Muhammed Acet. Efendim sizi çok seviyorum. Medresede verdiğiniz Kur'an eğitimi için size çok teşekkür ederim. Sizi ve Muhammed hocamı çok seviyorum. Allah siz başımızdan eksik etmesin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Allah Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herkes bulunduğu yerde mutlaka Kur'an'ı ders edinmelidir. Allah'ın ayetlerini ders edinmelidir. Ders edinirse ne olur? Evlerimiz Allah'ın evlerinden bir ev olur. Evet. Çağıracağız komşularımızı haftada bir mesela. Önümüze koyacağız birkaç ayet. Artık bu seçimi kendimiz yapmamız gerekir. Sonra hep beraber Rabbimiz bize ne demek istiyor? Bu ayetlere iman etmiş miyiz? Etmemiş miyiz? Ne kadar iman etmişiz? Ne kadar gereğini yerine getiriyoruz? Bu ayetler bizim gönlümüze inmiş mi? inmemiş mi? Evet, Ona bakıp Allah'ın ayetlerini aramızda ders edinmemiz gerekir. Herkes bulunduğu yerde. Komşusuyla veya iş arkadaşlarıyla. Yani haftada bir günümüzü, bir gecemizi, bir iki saatimizi buna ayırmaya çalışmamız gerekir. Şartlar, imkanlar neye ne kadar el veriyorsa o kadar. Asla bunu ihmal etmemek gerekir. Nasıl ki haftada bir zahiri olarak yıkanmak gerekiyorsa... En az haftada bir, nasıl ki cuma günü varsa, müemillerin toplantısı varsa bir de bizim toplantı yapmamız gerekir. Temizlenmek için, gönlümüzü temizlemek için, Rabbimize dönmek için, Rabbimizle olan ahdimizi tazelemek için, seni ciddiye alıyorum ya Rabbi, kelamını ciddiye alıyorum, bana söylediğini ciddiye alıyorum diyebilmek için, İnşallah kardeşlerimiz böyle her biri bulunduğu yerde şartlarına göre, imkanlarına göre böyle bir plan, böyle bir proje yapmalıdır. Bunu gerçekleştirmelidir. Davet edince kimse gelmeyebilir. Gelen isterse bir kişi olsun. Veya aynı şekilde her bir kardeşimiz bunu böyle yapabilir. Ailesiyle, eşiyle, çocuklarıyla, kardeşiyle. Böyle yakın akrabasıyla bunu yapabilir. Bunu böyle yaparken o kazanıyor. Rabbini ciddiye aldığını ortaya koymuş, ispatlamış olur. Allah'a davet ettiğini, Allah'ın vahyine davet ettiğini ispatlamış olur. Evini Allah'ın evlerinden bir ev yapmış olur. Kıbleyah etmiş olur. Aynı şekilde mesela Diyar televizyonumuz için ne diyoruz? Evet. Diyar mescidi, diyar dergahı, diyar camisi, buna beraber diyar medresesi diyoruz. Evlerimizi kıblegah eden, gönülleri Allah'a çeviren, Allah'a döndüren televizyon diyoruz. İnşallah kardeşlerimiz böyle televizyonu izlerken de öğrenmeye, anlamaya çalışırken de seyrettirirken de bu daveti evet başka bir yönüyle yapmış olur. Bir de daveti evet kendileri kendi aralarında yaptıklarında bunun karşılığını çok farklı, bambaşka bir ikramla alacaklarını görürler inşallah. Efendim Malatya'dan Sevin, Selamun Aleyküm Hocam. Ayakkabıyla evet. namaz kılınabilir mi? Örneğin fabrikada çalışan biri ayakkabısıyla namaz kılabilir mi? Evet. Ayakkabıyla namaz kılınır mı? Biri fabrikada çalışıyorsa ayakkabıyla namaz kılabilir mi? Evet. Baktığımızda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Biliyorsunuz Medine zaten sıcak. Bir de Meşid-i altı kumdur. Kızgın kum. Hem Resulullah Efendimiz hem sahabe namazı ayakkabısıyla kılıyor. Hatta anlatılır mutlaka kardeşlerimiz belki duymuştur. Namazdayken Resulullah Efendimiz ayakkabısını çıkarıyor. Sahabe bunu görünce Önce ön saftakiler çıkarıyor, sonra arkadakiler çıkıyor, çıkarıyor. Her halde vahiy geldi. Allah ayakkabını çıkar dedi onun için. Resulullah Efendimiz ayakkabısını çıkardı. Evet, sahabe hepsi o anda hemen uydular ona. Selam verince dönüp bakıyor evet, Sahabe ayakkabısını çıkarmış soruyor. Neden ayakkabınızı çıkardınız? Sahabe diyor ki ya Resulullah sen çıkardın ya onun için biz de sana uyduk. Allah'tan vahiy geldi diye düşündük buyurdu ki hayır. Ben farkında olmadan, ben gelirken yolda yürürken, artık nereden gelmişse ayakıma, ayakkabıma e, pis bulaşmış, ben farkında değildim. Bu arada Cebrail aleyhisselam bana haber verdi onun için ayakkabımı çıkardım. Yoksa ayakkabı çıkarmak çıkarmam için bir vahiy gelmemiştir. Demek ki ayakkabıyla namaz kılınıyor. Evet, şartlar onu gerektiriyorsa ayakkabıyla gönül rahatlığıyla namazımızı kılabiliriz. Herhangi bir sorun olmaz. Ay ayakkabıyı çık çıkarma şartı yoktur. Evet, Resulullah Efendimiz kılmışsa, sahabesiyle beraber böyle yapmışsa hiç kimse ona itiraz da edemez. Yok, işte biz böyle öğrendik, böyle bilmiyorduk. Hatta bir de secade sereceksin demek yanlıştır. Evet, namaz kıldığımız yerin temiz olması gerekir. Ayakabı çıkarmak gerekmiyor. Evet. Ankara'dan İsmail Gülmez programınızı izliyoruz. Beğendimi ifade etmek istediğim hocamıza selam ve hürmetlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun. Allah da kardeşlerimizin yaptıklarını beğensin İnşallah. Biz Peyküm, rüya tabir etmek ne kadar doğru demiş efendim. Rüya tabir etmek kesinlikle doğru değildir. Rüyayı mutlaka ehlinin tabir etmesi gerekir. Çünkü rüyayı böyle hafife almak doğru değildir. Basite almak doğru değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, benden sonra uyarıcı ve müjdeci olarak Rahmani rüyalar kalır. Dolayısıyla o Rahmani rüyalar Allah'tan ya bir uyarı, ikazdır ya da bir müjdedir. Rüyayı yorumlayanın hem rüyayı yorumlamasını bilmesi gerekir, maneviyatı bilmesi gerekir, hem karşısındaki muhatabi tanıması gerekir, bilmesi gerekir. Yoksa Böyle kendi başına yorumlamak kesinlikle çok yanlıştır. Öyle olmaması gerekir. Sadece ehlinin, o bilgiye sahip olanın yorumlaması gerekir. Nasıl ki Allah ayet kelimede kerimede Hz. Yusuf'a evet, olayları, meseleleri, rüyayı aynı şekilde yorumlama ilmi vermiştiyse o zaman bu bir ilim. Alim de yorumlayamaz. O maneviyata sahip olması gerekir. Yani hem zahiri hem batini ilme sahip olması gerekir ki onu doğru yorumlayabilsin. Bir de böyle genel bir çerçeve vardır mesela. O konuda mesela herkes kendine göre onu anlayabilir. Mesela Resulullah Efendimiz'i gördüğünde, bir cami gördüğünde, mescit gördüğünde bu temizse, güzelse güzel rüyaydı. Bu genel anlama. Ama yanlış şeyler gördüğünde, diyelim ki mescidi gördü yıkılmış, camiyi gördüğü bir tarafı eksik. Gönülde bir şeyler eksik demektir. Ya da evini gördü aynı şekilde eğer düzgünse, güzelse gönül alemi düzgün demektir. Yok, dağınıksa gönül alemi dağınık demektir. Böyle genel olanları bilmek ayrı şeydir. Ama bir de onun içinde böyle çok ufak gibi görünen şeyler var ki, çok önemli olur bazen. Gelen manadaki yorumu bildiği kadarıyla yapmasında bir sorun olmaz. Ama özel manadaki yorum önemlidir. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Bir de yor, e, rüyayı yorumlarken kesinlikle onu hayra yormak gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Mutlaka hayır olarak yorumlayın. Hayra eğer yormayacaksa rüyanızı onu anlatmayın kader yorumlarını anlatmayı. Evet. Efendim Konya'dan Kamil Üçler insanlara hitap ederken nasıl hitap etmeliyiz? İnsanlara hitap ederken nasıl hitap etmeliyiz? Karşımızdakini insan olarak görüp öyle hitap etmeliyiz. Karşımızdaki Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah'ın kendisinde kendisinden kulluk istediği, abdiyet istediği bir kul kendi nefsimizle değil Allah'a göre bakıp öyle hitap etmemiz lazım. Layık olduğu yere koyup öyle hitap etmemiz lazım. Hitap ederken Allah'ın emrettiği gibi kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Allah öyle buyurdu. Yoksa sonra şeytan aralarını bozar. Allah'ın kullarına Hitap ederken, konuşurken onlarla sözün en güzelini söylemek lazım. Aynı şekilde Allah'a mı davet ediyorsun? Evet. Rabbinin yoluna hikmetle davet et buyurdu. Hikmetle davet etmen lazım. Allah'ın muradı nedir? Onunla davet etmen lazım. Öyle kafana göre değil. İlme göre değil, hikmetle. Biliyorsan davet et bilmiyorsan sakın davet etmeyesin. Çünkü dili anlatırken Allah adına konuşuyorsun. Evet. Efendim Bingül'den bir izleyenimiz, damadın kızımın bize gelmesine müsaade etmiyor, kızıma çok baskı uyguluyor ve telefondan başka kızlarla konuşuyor. Çocukların çok asabi olduğu için bu sorunu bilmelerini istemiyorum. Bu durumda bana tavsiye edeceğiniz bir dua var mı? Yahut okuyacağım bir ayet önerebilir misiniz? Benim de yapmam gerekir. Evet. Yapılması gereken şey dua etmektir. Bununla beraber her ne olursa olsun karşımızdaki ne kadar yanlış yaparsa yapsın, güzel yapmaya çalışmaktır. Ama yani bir eş düşünün ki kendi eşini anasına, babasına gitmesine müsaade etmiyor. Elbette ki kendisine göre gerekçeleri olabilir. Ama nasıl buna mani oluyor? Böyle bir hakkı nasıl kendinde bulabiliyor? Bu durumda ona rablık taslamış olmuyor mu? İlahlık taslamış olmuyor mu? Zaten öyle. Eğer Firavun olsa zaten bütün memleket emrinde olduğu için o zülmü yapar. Ama yetkisi sadece ailesine geçiyor, ailesine filanlık yapıyor. Anasına, babasına gitmesine müsaade etmiyor. Böyle bir insan olamaz. Böyle biri insan olamaz. Yani en hayırlınız ailesine, aile efradına en hayırlı olandır. Bunun tersi de en şerli olan da, en böyle zalim olan da, en zalim olanlardır. Ailesine zulmedenler. Onları ciddiye almayanlar. Onların gönlünü ciddiye almayan. Nasıl? Yani anasını, babasını özlüyor. Onlarla beraber olmak istiyor ve sen bir müsaade etmiyorsun. Bu nasıl bir şey böyle? Bu nasıl insan? Ama bir de bunun tersi söz konusudur, onu da söyleyeyim. Mesela eş diyor ki, eşim diyor, ailesine gittiğinde, geri geldiğinde başka biri oluyor. Orada her ne görüyorsa, orada her ne söylüyorlarsa, senin şöyle hakkın vardır, böyle hakkın vardır, senin şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım deyip, kışkırtıyor onu. Geldiğinde başka biri olmuş sanki. Böyle ana babalar da, ana baba değildir. Çocuğunu, evladını, mutlu etmesi gerekirken, mutlu olması için ona nasihat vermesi gerekirken tam tersini yapıyor. Eşine karşı kışkırtıyor. Huzursuzluk çıksın diye ona evet, nasihat ediyor. Bu da ana baba değildir. Anaya da, babaya da, evlada da, eşlere de düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. İnsanlar Mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye. Şeytan onlardan uzaklaşsın diye nasihat etmeleri gerekir. Evlerine, gönüllerine evet, melekler gelsin. Şeytan oraya vesuze vermesin diye nasihat etmektir. Yol göstermektir. Evet. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun. Bununla beraber güzel yapmaya devam etsin. Allah güzel yapanları sever buyurdu. Allah bizi sevsin, gerekeni yapar. Gereken muamerede bulunur. Bunun için Rabbimizden emin olalım. Bir mümin olarak Rabbimizden emin olalım. Ya Rabbi ben güzel yapıyorum, gerisini sana havale ediyorum. Sen güzel yapmamı emretmişsin, güzel yapmamı seviyorsun. Ben senin beni sevmeni seviyorum. Sevmeni istiyorum, onun için ben güzel yaparım. Gerisi sana emanet. Sana havale edip deyip büyük duruyoruz. İnşallah böyle yaptığımızda göreceğiz. Allah gerekeni yapar. Gereken muameleyi yapar. Allah gönülleri döndürür. Güzel yapar. Güzel olur. Evet. Efendim programda sona gelmişiz. İznice evet. olursa bir mesaj. Lazım. Buyurun. Efendim Çerkezköy'den Nurhan Aysal, aleyküm baba, babacığım, babam benim. Az sonra yazacağım çirkin kelimelerden dolayı şimdiden affınıza sığınıyorum. Bu derleşmeyi çok üzgün, kırgın, mutsuz edildiğim bir zamanda yazdım ve maalesef tasvir etmek için başka benzetmeler de bulamadım. Siz de takdir edersiniz ki terbiye olmamış ve olma gibi bir derdi olmayan nefsin halleridir Bunlar. Buna şahit olmak çok acı, baba. Bu kurtlar, köpekler, çakallar, sırtlanlar, yılanlar, çiyanlar ve bir de bir belgeselde izledim. Allah'ın eşsiz yaratılışına, eşsiz yaratışına bir kez daha şahit oldum ki, elektrikli yılan balığı diye bir yaratık da var ki, 950 volta çarpıyor, öldürmeden bırakmıyor, Timsah onu yemek için ısırdı. Bu timsahan son ısırığı oldu. Ve daha birçoklarının ve daha birçoklarının olduğu sofrada içimi ferahlatan tek sözü gönlüme indirdiğiniz için size minnettarım. Şimdi <gülüyor> düşünsünler bakalım bu adı geçenler ve daha niceleri o kelime ne acaba diye bilemezler çünkü gönülleri onu hiç hiç tatmamış her şeye rağmen tatsınlar istiyoruz ama Rabbimizin dediği gibi sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler Yaradan bilir ben bilmem, ben ben bilmem ben kalk, <gülüyor> ben kalktım bu sofradan hamdolsun zaten yıllarca çirkinlikleri görmeyeyim açığa çıkmasın diye hep susun, umutsuz oldum gurursuz oldum ezildim ama Allah hamdolsun Öyle bir sofra ikram etti ki Rabbim ne kralda ne padişahta var. Öyle bir sofra ki nimetler de harika, bölüşenler de sofranın başında siz ve etrafında güzeller, güzeli evlatlar. Ben de o sofrada güzelleştim. Daha güzel olacağım inşallah. Son zamanlarda gönlüm yüzüne gark oldu. O adı geçenler yüzünden O adı geçenler yüzünden ve bunları yazarken de hastayım ama hamd ediyorum. O gönlüme inen kelimeler var. Var ya onunla ayaktayım, ayakta duracağım. Medet baba. Allah hüzünlü gönülleri severmiş. Öyle mi baba? Her şeyi kazanma imkanı olarak görmeyi sizden öğrendim. Rabbimi hüzün dolu hüzün dolu gönlüme davet ettim. Her ne kadar da ben buna layık değilsem de sen hüzünlü gönülleri seversin Rabbim dedim. Öyle bir tecelli et ki ben her şeyi, herkesi hatta kendimi unutayım Rabbim. Bu zatınla sıfatınla tecelline, cemaline, müşahade vesile olsun. Allah'ın Resulü de bu evladı için dua eder mi? Ellerinizden öperim. Cemil ben de ellerinizden öperim demişim. Allah Hayat böyledir. Nefisler zaten hayvan suretindedir. İnsanın insan olabilmesi için Allah'ın kendisine nefreti o rahla beraber olması gerekir ki Allah'ı sevip, Allah'a aşık olup, Allah'ı Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok sevmesi lazım ki mümin olsun, Müslüman olsun. Yoksa nefsini sevmiştir. Yani nefsindeki bir hayvanı sevmiştir. Nefsini sevenlerle, yani Allah'ı tercih etmeyenlerle beraber olduğunda bir insan, tabiri caizse bir orma, ormanda yaşıyor gibidir. Ama her ne olursa olsun, Gönlümüz ne kadar kırık olursa, buruk olursa olsun, bize düşen sadece Rabbimize dönüp Ya Rabbi seni seviyorum demektir. Sevdiğim sensin. Sevgisini, rızasını istediğim sensin. Benim Rabbim sensin. Sen her şeyi görensin, bilensin, beni benden daha iyi bilensin. Evet, i̇stediğim sensin demektir. Böyle olunca kazanıyoruz eğer bir yerlerden Allah bizim bağımızı koparıyorsa, bu onun sevgisindendir. Ne demiş olur? Evet, yanlış kişiyi, yanlış kişileri evet, seviyorsun. Allah onu düzeltir. Onu dengeye koyar. Orada bir aşırılık vardır, onu dengeye koyuyor. Ve o bizim için mutlak hayırdır, mutlak nimet, mutlak muhabbet ve güzelliktir. Elbette ki o anda gönlümüz kırılır. Anlayamayız. Nasıl olur böyle deriz? Yani bir insan nasıl böyle yapabilir? O beklemediğimiz bir şey, beklemediğimiz bir durumdur. Ama hakikat da öyledir. Allah bize gösteriyor. Bize öğretiyor. Neyle muhatap olursak olalım, mutlaka Allah oradan bize bir şey gösterir, tattırır, öğretir. Bilelim diye, anlayalım diye. Asıl dostun, asıl sevilmeye layık olanın Allah olduğunu, sahibimiz olduğunu bilelim diye. Asıl güvenmemiz gerekenin Allah olduğunu anlayalım, bunu tadıp yaşayalım diye. Bunu bize tattırıp yaşatıyor. Sonuç itibariyle aynen öyle olur zaten. Bir de bakarız ki Rabbimize bir daha yaklaşmışız. Bütün meselede O'nun yakınlığını kazanmaktır. Sevgisini kazanmaktır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, zatının, sıfatının, esmasının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne, müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun. Allah bizi hakikati anlayanlardan eylesin. Rabbini tanıyanlardan eylesin. Rabbini seven, iman edenlerden eylesin. Rabbinin muradının üzerinde gerçekleştiği kullarından eylesin. Allah bizi başkalarını, başka şeyleri ilah edinen, Allah'ı sever gibi seven, o kendini kaybetmiş, Rabbini kaybetmiş kaybeden kullarından eylemesin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz et. Ben çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, programın başında hatırlatmıştık. Birkaç soruya birden cevap aradık. Bununla beraber daha önce sorulan sorular vardır. Arşivden, arşiv'den izleyenlerimiz bakabilirler. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Buruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.